Aleykümselam. Allah hepimizi hak hak bilip ona ittiba etmekle ve batılı da batıl bilip ondan iştinaap etmekle rızıklandırsın ve içinde bulunduğumuz mübarek ayın bereketlerinden hissemizi almayı nasip eylesin. Alperen 56 kardeş Şimdi sizin velilerin tarifi hakkında söylediklerinize bizim bir itirazımız yok. Lakin Konunun geldiği yer, tasavvufun ispatı noktasından olduğu için, hareket noktamız burası olduğu için, biz burada şunları söylemek zorundayız. Elbette Allah'ın yakın, Allah katında dereceler kesbetmiş bir takım kulları vardır. Ama biz bunları tayin edemeyiz. Allah Azze ve Celle bizim insanların ancak... Müslümanlıklarına şehadet edebileceğimizi bildiriyor. Yani zahirdeki bir takım hareketlerinden dolayı Müslümanlığına şahit edebileceğimizi ama kimsenin kalbine kalbine hükmedemeyeceğimizi de bildiriyor. Şimdi biz birisine veli dediğimiz zaman onun kalbini de e, teski etmiş oluruz ki Allah bizden bunu yasaklar. Biz hiç kimsenin kalbinde ne gibi dereceler kesbettiğini kalbi bakımdan hangi mertebede olduğunu bilemeyiz. Hatta biz e, herhangi bir kimseye mutlak manada mümin dahi diyemeyiz. Ama Müslüman olduğuna şahitlik ederiz. Zahirdeki bir takım e, hareketlerinden dolayı. Birincisi bu. ikincisi velilerin tarifinde sizin okuduğunuz ayette Yunus suresi 62. ayeti ve e, veliyi tarif eden diğer hadis-i şeriflerde çok önemli bir ayrıntı var. Allah'a iman ve takva. Yani takva dediğimiz zaman Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'tan korkan, onun yasaklarından sakınan kimseler, mutlakiler e, bu şekilde tarif edilir. Dolayısıyla biz zahirde takvasına, imanına, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını e, terk eden kimselere şahitlik ettiğimiz zaman, böyle kimseler gördüğümüz zaman onun Allah'ın bir dostu olduğunu kabul ederiz. Fakat şunun derecesi şundan fazladır falan filandan Allah'a daha yakındır. Bu tayinlere gidemeyiz. Bizim e, az önce de belirttiğim gibi, şahitlik edebileceğimiz kısmı sadece zahirde gördüklerimiz. Bu açıdan kimseye falanca şu mertebededir, filanca bu mertebededir. E, bu tayinde bulunamıyoruz. Ve velilerin bir tarikat tezgahından geçip belli bir mertebeye gelmesi gibi bir şartla ne Kur'an'da ne Sünnet'te Yer almaz. Yani veli dediğin kimse illaki bir tarikatta şeyh olması lazım diye e, bir anlayış, e, naslara dayalı bir anlayış değil, geleneğin getirdiği ve naslara aykırı olan bir anlayıştır. Çünkü biz bu kimseler arasında, deminden beri odaya yazmaya çalışan, mikrofon alıp anlatmaya çalışan kardeşlerinde de belirttiği gibi, tevhidi ihlal eden, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ettiği halde, ulûhiyet noktasında tevhitten ayrılan kimselerin de veli olarak ilan edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Mesela bakın, dua bir ibadettir. Tıpkı namaz gibi. Namaz da bir ibadettir. Nasıl ki Allah'tan gayrına secdeyi yönlendiremiyorsan, dua bir ibadet olan duayı da Allah'tan başkasına yönlendiremez. Bu açıdan tasavvuf çevrelerinde bu ihlali sık görürüz. Birincisi bu. Bu da imanın sahih bir iman olmadığını gösterir ve bu kimselere veli yakıştırmasının ne derece yanlış olduğunu ifade eder. Tabi tasavvuf konusunda söylenecek söz çok. Lakin e, kulak misafiri olduğum kadarıyla aynı sırada ben e, çalışıyorum, tercüme yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Odayı da dinliyorum. E, Abdülkadir Geylaninikli kardeş. Allah anlayışınızı artırsın, Müfret zikirle işte Allah, Allah veya Hu Hu şeklinde zikrin bidat olduğunu e, işitmiş galiba. O sebepten dolayı e, başka bir aklına takılan şüpheyi dile getirdi ve bu şüphesinde haklı görünür. Lakin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bütün zikirlere baktığımız zaman mesela Sübhanallah zikrini, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi 33 defa namazların ardından söylenmesi teşvik edilen zikirleri örnek verdi kardeşimiz. Bakın bu zikirlere baktığınız zaman hepsi bir manaya delalet eder. Yani Allah noksanlardan münezzehtir. Bir cümledir bu. Müfret kelime değil. Allah, Allah'a hamd olsun. Allah en büyüktür. Diğer zikirlere bakın. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l-azim. La ilahe illallah. Bakın bunlar hep manaya delalet eden cümle terkibi şeklindeki zikirlerdir. Siz bunları ne kadar söylerseniz kalbinize o derece bu mana yerleşir ve bu sizin Allah katında dereceler kazanmanıza sebep olur bir ibadettir. Ama müfrez zikir peygamber sallallahu aleyhi ve sen tarafından emredilen, teşvik edilen, meşru kılınan bir zikir olmadığı için yani Allah Allah hay hay hu hu şeklinde e, arka arkaya sıralanan bu şekilde bir zikir şari tarafından meşru kılınmadığı için bu e, Allah katında derece kazandırmaz bilakis Allah'tan uzaklığı artırır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunmuştur buyuruyor. Yine e, dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attir, her bid'at sapıklıktır, her sapıklık da cehennemdedir buyuruyor. Evet bu zikrin nereden geldiğini araştıracak olursanız yani Allah Allah zikri tasavvufa nereden girdi? Bakın, Subhanallah kelimesi Allah noksanlardan münezzehtir demek oluyor. Hayır sapık olduğunu söylemedim. Bilakis Nebi Aleyhissatü vesselam tarafından teşvik edilen, tavsiye edilen bir zikir. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Bu ne kadar söylerseniz bakın bu e, kalpte bir mana hasiledir. Ama Allah Allah hu hu hay hay şeklinde zikir Peygamber Aleyhissatü vesselam tarafından e, öğretilmemiş. Sahabelerden hiç birisi bu şekilde bir zikir yapmamıştır. Çıkış noktasından bahsediyordum. Büyük zahitlerden birisi Ebu Bekir Şibli, Allah onun aff eylesin Bu zat, bu zat, Allah Allah diye zikredirmiş. Kendisine soruyorlar. Neden La ilah illallah diye zikretmiyorsun da Allah Allah diye zikrediyorsun? Bunun üzerine diyor ki Ebu Bekir Şibli, kardeşim diyor ben. La ilah der de yani hiçbir ilah yoktur der de illallah ancak Allah vardır diyemeden ölürse son nefesim o şekilde giderse küfür üzere ölürüm. Bu yüzden kısa yoldan Allah Allah diyorum diyor. Ve bu muhatabı tarafından makul karşılanıyor ve pek çok tasavvufçu tarafından makul karşılanıyor ve bir uygulama haline getiriliyor. Ama işin hakikatine baktığımızda Ebu Bekri Şifli Ebu Şibli bir noktayı dikkatinden kaçırmıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde olan hastalarınıza la ilahe illallah telkin ediniz buyuruyor. Yani ölüme o kimse daha yakındır. Buna rağmen ona la ilahe deyip de onun üzerine ölmesi gibi bir endişe taşınmamıştır onun adına. Çünkü ameller bu dinde niyete göredir. Bir kimsenin niyeti la ilahe illallah demek iken İllallah'ı söyleyemeden la ilahe der de ölürse o kimse la ilahe illallah sözünü tam anlamıyla söylemiş gibidir. Dolayısıyla e, böyle bir zikrin müfred zikrin dayanağı bu tür mantıki çıkarımlardır. Diğer bir e, buna delil dayanak edinilmeye çalışılan husus, Allah Allah diyen kaldı sürece kıyamet kopmayacak hadisidir. Fakat bu hadisin şarihlerine, şairlerinin açıklamalarına baktığımız zaman Allah'e Allah'e diye mansup olarak yani Allah lafzatullahın son harfinin hareketi e, üstünlü olarak geldiğinden dolayı üstünlü olarak geldiğinden dolayı mansup lafzatullah Allah'tan kork Allah'tan kork demektir. Dolayısıyla seni Allah'tan sakındırırım. Allah'tan kork diyenler kalma e, bulunduğu sürece kıyamet kopmayacaktır. Bu hadisten kastedilen mana budur. Diğer bir husus rüya konusuna değinildi. Abdul Kadir Geylani kardeş, e, evet. Güzel bir delil e, zikretti ve bunu, bunun gayb ile ilişkilendirilmesinde bir problem var yalnız bu delili. Salih rüya, sadık rüya nübüvvet cüzlerinden bir parçadır hadisi. Şimdi Allah Azze ve Celle son inzal ettiği ayetinde Maide Suresinin 3. ayetinde Bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimeti kemale erdirdim buyuruyor. Yani din tamamlanmıştır. E, din adına yapılması, inanılması, uygulamaya geçirilmesi gereken her şey tamamlanmıştır. O günden sonra her kim bu dinde olmayan bir şeyi hangi yolla olursa olsun, ister sadık rüya yoluyla olsun, ister başka bir şekilde olsun, bu dine idhal edemez, dahil edemez. Din tamamlanmıştır. Bu sadık rüyalar ise yani mübeşşirat dediğimiz hususlar ise iki ayrı hususu dikkate almamızı gerektiriyor. Birincisi sadık rüya gören kimse bu rüyayla sadece kendisi mesuldür. Başka birisini bununla dine bir eklemede bulunamaz, çıkarmada bulunamaz. Ama tasavvuf ekolünde bu hadis bu şekilde anlaşılmamakta. Şeyh efendinin gördüğü rüyayla e, dine yeni bir uygulama konulmakta veya çıkarılmakta. İkinci husus Rüyanın sadık olup olmadığını kim nereden bilecektir? Mesela ben size gelsem, istihareye de geleceğim. Size gelsem desem ki ben rüyamda şu şekilde şöyle şöyle gördüm. Bana şunlar şunlar bildirildi. Birincisi, siz bunu nasıl ispat edeceksiniz? Ben bu rüyayı doğru söylüyor muyum? Bu bir. İkincisi, ben gerçekten doğru söylüyor olsam dahi, benim rüyama şeytanın müdahale etmediğine kim garanti verebilir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, herkesin... Yanında bir şeytanı vardır ve ona müdahale eder, vesvese verir diyor. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise kendisini bunlardan istisna ediyor. Benim şeytanım ise bana teslim olmuştur Allah'ın izniyle, o bana hiçbir kötülük emredemez diyor. Bu yani rüyanın, şeytanın müdahalesinden korunmuş olması sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam için geçerlidir. Başka birisinin bağlayıcılığı yoktur. Bunu zaten söyledik. İstihareye gelince sahih rivayetlerle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan istiharenin ne şekilde uygulanacağı bize nakledilmiş. Bu nakillerin hiçbirisinde, bu hadislerin hiçbirisinde rüyanda şu şekilde göreceksin, şu şekilde görürsen şöyle olur, bu şekilde görürsen böyle olur diye bir izahat yoktur. İstihare hiçbir zaman rüyaya bağlanmamıştır. İstihare sadece kelime anlamından da anlaşılacağı üzere, istihare hayırlısını istemek demek. Allah'tan hayırlısını istemek demek, o işi yani e, hakkında Allah'a müracaat ettiğin o işi tamamen Allah'a havale etmek demek. Yani istihareden anlamamız gereken bu, bunun e, rüyayla bir alakası yok. Gayb bilgisine gelince, Allah Azze ve Celle Pek çok ayetinde gaybın yalnızca kendi katında olduğunu bildiriyor. Sadece Cin Suresi 27-28. ayetinde ancak seçtiği Rasul'e bildirmesi müstesna diyor. Yani Rasul'ünden başkasına gaybı bildirmez. Biz bu ifadeyi başkaları hakkında da genelleştire, genelleştiremeyiz. Tabi vahyi reddeden neuzubillah, dinden çıkar. Vahy bakın vahyi reddeden vahyi inkar eden dinden çıkar. İstihare, istişare mi, istihare mi? Şimdi istihare rüya ile alakalandırılan bir şey değil sayih naslarda. İstihare eee rüya ile asla ilişkilendirilmemiştir. Bir kimse yatmadan önce İki rekat namaz kılıp, birinci rekatında Kafirun suresini, ikinci rekatında İhlas suresini okur. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bildirdiği gibi onun öğrettiği duayı e, zikreder, okur ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye o meseleyi havale eder. Zaten o duanın içeriği de meselenin Allah'a havale edilip Allah'tan hayırlısını istemek olduğu açıktır. Yani o duanın anlamını düşündüğünüzde başka bir mana çıkmaz karşınıza. Bunun rüyayla hiçbir alakası yok. Fakat gelenekte rüyanda kırmızı-siyah görürsen şerdir, beyaz veya yeşil görürsen hayırdır şeklinde bir yoruma gidilmiş. Bu dinin aslından kaynaklanan bir şey değil, gelene dayalı bir şey ve kabul edilmemesi gereken bir şey. Çünkü... Dediğimiz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında herkesin rüyasına şeytan mutlaka e, müdahale eder. Evet. Kısaca anlatmak istediklerim bu kadar. Vaktim dar demişti. E, ama Nebi'nin görmüş olduğu, bize bildirdiği bir rüyayı reddedemeyiz. Çünkü Allah'ın vahiyini reddetmektir. Doğru. Peygamberlerin rüyaları vahiydir i̇bn Abbas radiyallahu gelen rivayette peygamberlerin rüyaları vahiydir buyuruyor. Bu sebeptendir ki İbrahim aleyhisselam gördüğü bir rüya üzerine oğlunu İsmail aleyhisselamı boğazlamaya kalkmıştır. Şayet peygamberlerin rüyası vahiy olmasaydı İbrahim aleyhisselam bu rüyayla hareket etmezdi. Rüyasında emredilmişti ona oğlunu boğazlaması. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha ve estağfuruk ve töbû lek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. <gülüyor>